Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Program yönetmeni Ahmet Çelik. bakma şimdi toplarım Aa, bırak, bırak bırak ben toplarım Allah Allah bütün sakarlarda beni bulur. ne diye bu kadar acele ediyorsun arkadaşım kayıkçı bir kayıkçı arıyorum da kayıkçı mı burada kayıkçıdan bol ne var burası kayıkçılar kahvesi zaten bak bak şu ihtiyarı gördün mü hangisi şu pencerenin yanındaki Aa, evet o, o işte, dalmış yine her zaman böyle pencerenin yanına oturur saatlerce deryaya bakar hayal aleminde gezer sanki veli de değil, veli de değil Ama halis kayıkçı ha Kayıkçı ararsan onunla görüşürüm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 ne olur baba hadi götürüver beni Evlat bu ne acela bekle öyle e, Bekleyemem baba hadi kalk kalk Canından daha mühim olan bu iş neymiş söylesene Sonra bakayım. anlatırım hadi yürü Tamam tamam Aa, Yürüyoruz işte Şu dalgalara bak Dağ gibi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 Senin tekne değil mi? Hop, hadi, hadi baba ver elini bana. Da, ah, bırak ben kendim binerim. Ah, bismillah. Neredesin Üsküdar? Şimdi söyle bakalım. Böyle silahla, pusatla ne yapacaksın Üsküdar'da? Ne silah? Ne pusatı? Hı -hı. Anlamadım mı sanıyorsun? Kahveye öyle bir telaşla girdin ki... ...belindeki tabancayı gördüm. Bu havada... ...karşıya geçmek isteyenin... ...ölüm kalım olmalı. Ya ölüm döşeğinde hastan var... ...ya da... ...birini öldüreceksin. Bu ihtiyar yaman adam. Aklımdan geçenleri okuyorsun ki. Neler söylüyorsun sen baba? Ne öldürmesi? Neyse neyse. Şimdi... Dikkat et...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 Sen Hüdai Hazretlerinin kerametini hiç işitmedin galiba. Yok. Anlatayım dedin de öyleyse. Zamanında Aziz Mahmut Hüdai her cuma Üsküdar'dan kalkıp Sultanahmet Camii'ne vaaza gelir. Fakat bir cuma öyle bir fırtına çıkar ki deniz Allah'a kurban. Kayıkçılar denize çıkmaya cesaret edemez. O, vaza yetişmek için tek başına bir kayıya biner... ...ve bismillah deyip asılır küreklere. Kürek çektikçe aldığı yol süt limanı olur. Tam vaktinde saray burnuna varıp vaazına yetişir. İşte o günden bugüne buraya Hüdayi yolu denildi. Deniz ne kadar azgın olsa bu yol hep böyle sakin... Hep böyle yumuşak, bekler yolcusunu. Lakin şimdilerde onun yolundan gidenler azaldı. Bu yol da unutulmaya yüz tuttu. Bir eski kayıkçılar bilir bu yolu, bir de nasibi olanlar. Senin de nasibinmiş evlat. Nereden çatmış şu kevesi ihtiyara? Neyse, katlanacağız mecbur Ben bunları masallarda olur bilirdim baba. <gülüyor>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 İşte bunu benim aklıma almıyor Keramet dedim ya evlat Evliyanın himmeti namludan çıkan bir kurşunu bile geriye çevirir Bu ihtiyar deli edecek beni Lafı dönüp dolaştırıp silaha kurşuna getiriyor Benim niyetimi nasıl da anladı Lafı başka yere çekmeliyim Yoksa söyleyecek beni Baba Teknenin ismi de senin gibi bir garip Neden bu ismi verdin? <gülüyor>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 Oh, sessizlik Allah'ım ne güzel oh, Neler diyorum ben İntikamımı almalıyım vazgeçemem Hazırım Hadi anlat baba Pekala evlat Dinle öyleyse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 Beni mazur görün ama şeytan Allahu Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan öbür ucuna gider de Allah dostu biri bir anda Kabe'ye ne gitmesin? Hmm. Düşündürücü. Cevabın güzel ihtiyar. Fakat iki şahit dinletmen lazım. Efendim. Diğer hacılarla beraber tavaf ettim.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 Siz Allah'ın sevdiği birisiniz. Ben de size yakın olmak istiyorum. Demek bu kadar istiyoruz. Ama... ...bunun için bazı şeyleri terk etmen gerekecek. Bütün varlığımı terk etmeye hazırım. Yeter ki talebenizi olmakla şerefleneyim. Dinle öyleyse. Kadılığı hemen bırakacaksın. Bütün malını fakirlere dağıtacaksın. Yapar mısın bunları? Derhal efendim. Sonra da Bursa sokaklarında şu sırmalı kaftanınla her gün ciğer satacaksın. Her emrinizi yerine getireceğim efendim. Hadi, durma öyleyse. Ciğer, <Gülüyor> ciğerci geldi ciğerci. <Gülüyor> Yahu bu bizim kadı efendi değil mi? Ya ya, ya ta kendisi. Kadılığı bırakmış ama kaftanını bırakamamış. <gülüyor> Böyle kürklerle ciğer satılır mı? <gülüyor> ciğerci geldi ciğerci. <gülüyor> Aklını oynatmış bu şu. olmuş tımarhanelik. Ciğerci. İşte vazgeçmek. işte teslim olmak.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 Hocasının emriyle dergahta helay işçiliği yapmaya başladı. Nefsi tetikte, onun zayıf bir anını kollamakta. Çare Mahmut Sen böyle bir mesleği bıraktın Şimdi de helal temizlikçisi oldun Ne diyorum ben Tövbe estağfurullah Birden nefsimin ihbaline kapıldım Mahmut Sen üstü adına nefsini dinlemeyeceğine dair söz vermedin mi Eyvahlar olsun bana Eyvah ee? Bunca sıkıntının sonunda muvaffak olamadı mı yani? Kıramadın mı hepsini? Dinle oğlum. Hemen süpürgeyi bırakır, taşları sakalıyla süpürgeye başlar. Bir anlık dünya meylini şiddetle cezalandırır. Üftade hazretleri bunu görür, yerden kaldırır. Koluna girerek bahçeye çıkarır. Birlikte dolaşırlar. Evladım. Maksat bu mertebeyi geçmekti. Sen de geçtin elhamdülillah. Hocam Hızır dede Hacı Bayram Veli hazretlerinin talebesiymiş. Biz onun kapısında yetiştik. Dergahımız bir başkaydı. Diğer talebelerle dünya ahiret kardeştik. Fakat hizmette birbirimizle kıyasıya yarışırdık. Seni gördükçe o günleri hatırlıyorum. Sende ihlas var. Samimiyet var.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 Bu kadar fedakarlığın, bu kadar sıkıntının sonu nereye varacak? Bütün bu vazgeçişlerin sonunda nereye varacak hala anlamış değil. Dinle de gör. Bir gün Muhammed Üstade... ...talebeleriyle kırlara çıkar. Mevsim bahar. Dört bir yan çiçek denizi. Talebeler dağılır. Bir müddet sonra hocalarının yanına döner. Hepsi demet demet çiçek getirip hocalarına takdim eder.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 Allah'ın ismini andıkça gözlerinden ırmaklar boşalan insan geldi. Alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşündükçe kalbi titreyen insan geldi. Evlat, diyorsun ki terk ettiklerinin sonunda ne bulacak? Allah'ın razı olduğu kul olmak işte gaye bu. Peki gayesine erişti mi? Sus. Sus dinle. İbadet ve ile geçen bir gecenin şafağı. Sabah ezanı ha okundu ha Hüdayi birden unuttuğu bir şeyi hatırlar telaşlanır. Eyvah bu sabah abdest suyunu ısıtmak için geç kaldım. Ne yapacağım şimdi? İşte hocam da kapıda göründü. Ne diyeceğim şimdi hocama. Ey zavallı Hüdayi. Ne yapacaksın şimdi? Hüdayi evladım, ne oldu sana? Ne bu halin? Yüzün sapsarı. Hocam şey, ben ben İbriyi gölüne bastırılmış. Ne bakıyorsun öyle? Döksene suyu mu? Hocam şey yani dök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 Her şey rehberinin istediği gibi gerçekleşir. Aziz Mahmut Hüdayi memleketi olan Sivrihisar'da 6 ay kalır. Ama üstadının hasretine dayanamaz. Hocasını görmek için Bursa'ya gider. Hocası ölüm döşeğindedir.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 En güzeli söyle. Biricik hakikati söyle. Auzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya si. Vel Kur'anil Hakim.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 Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Hocam Hocam ah. Rahmetullah aleyh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 Ne zaman dara düştüysek bir kolayını vermedi mi? Söyleyince söyledi diyorsunuz. Verilen hediyelerle yuvamız mamur olur. Evladımızın istikbali kurtulurdu. Sizse bunları düşünmüyor, gelen hediyelerle dergah inşa ediyorsunuz. Bu parayı kendi ihtiyaçlarımız için kullanmak bize yasak hatun. Bunları Allah yolunda sarf etmeliyiz. Onun için bu dergahı inşa ediyorum. <Gülüyor> Bildim bileli aynı şeyi söylersiniz. Amenna. Ama çoluk çocuk. Kapıya bakayım Adun. Kim o? Kulumuz efendim. Kazasker düğmeci Adem. Buyurun. Buyurun. Ş şur şuraya oturun. Buraya başka şeye oturmaya değil. Sizin kapınıza hizmetkar olmaya geldim. Sizin hizmetiniz bizim kapımıza değil devlet kapısına yaraşır. O kapıda kulluğumuz bitti. Padişahımız ferman edip fakiri azlettiler efendim. Hmm, bir yanlışlık olmalı. Sizin gibi çalışkan, dürüst biri nasıl azledilebilir? Murat Han böyle bir hataya nasıl düşer? Padişahımın fermanı başım üstüne. Böyle gücenmişliğim falan yok. Hala onun duacısıyım. Lakin artık devlet umurundan el çekip Kaleviniz olmak dilerim. Senin devlet kapısında hizmetkar olman, vazifenin başında bulunman lazım. Murat Han, adil bir padişah olup hatasını anlayınca tasfiye eder. Vaziyetinizi ona arz edeceğim. Siz bekleyin hele. Ve derhal saraya gider. Üçüncü Murat Han bu ziyarete çok sevinir.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 Ortalığı nasıl da ıslah etmişti. Derim ki ihsan buyurup ipka edesiz. Bir hata yapılmışsa tahsiye ederiz. Hele sizin hatır haliniz olduktan kelli. Bu işi hatır için istemeyiz. O zat daha nice kıymetli hizmetlerin namzeli. Bu işin hatırı olmaz devletluğum. Sizin hakkınızı ödeyemem. Ben ki vazife ve mesuliyet şuuruna layıkıyla malik değildim. Ben ki şu tahta bir miras yedi rahatlığında oturur idim. Ben ki bu yüzden sokullu gibi bir devlet adamına malik olmanın nimetini takdir edememiştim. Estağfurullah sultanım. Bu gaflet içeyken kader sizi çıkardı karşıma. Siz ki benim zaaf ve meziyetlerimi mütehassıs bir hekim gibi gayet iyi teşhis ettiniz. Rehberim olup beni her vesileyle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 Sultanımıza takdim edin. Rüyalarının tabiri bu. Fakat efendim biz daha geliş sebebimizi anlatmamıştık ki. Mahal yok. Hadi siz gecikmeyin. Uğurlar olsun. Demek rüyayı dinlemeye lüzum görmeden bu nameyi verdi öyle mi? Allah adamlarının işine akıl ermez. Aç bakalım nasıl tabir eylemişi. Allah-u Teala, insan vücudunda sırtı, cansız mahluklarda ise toprağa en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtı ile toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demek olur. Böylece, padişahımızın arka üstü yere yatması ile bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Binaenaleyh, bu rüyadan Padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır İşte gördüğüm rüyanın tabiri Hüdayi hazretlerine bin altın hediye eyledim Ulaştırılsın ay. Hatun, hatun kendine fazla yorma ay. Sen bizleri düşünür müydün ay efendi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 Askerimiz muzaffer olmuş. Estargon kalası Nemçe küffarından geri alınmış. Hamdolsun. Gördün mü Lala? Aziz Mahmud Hüdai hazretlerinin tabiri doğru çıktı. Onunla görüşüp nasihat almak dilerim. Emir buyurunuz. Hemen getirelim sultanım. O nasıl yakırdı Lala? Bizim onun kapısına gitmemiz iktiza eder. Lazım olan hazırlıkları yapın yola çıkalım. Hocam, buyurun Atamasizbin'in. Olmaz Sultanım. Cihan Padişah'ın önünde ata binilemez. Biz Cihan Padişahıysak, siz de Gönüller Padişahısınız. Hangisi daha kıymetli? Sizi dinledikçe Padişahlığımı unuttum. Lütfen Atasizbin'in, ben ardınızca yürürüm. Sultanım, artık ineyim.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 Ah efendim, senelerce çene çalıp mübarek başını ağrıttım. Fakirlikten şikayet ettim. Lakin ben size neslimizi idame ettirecek bir erkek evlat veremedim. <gülüyor> Ömrümün son anlarını bu üzüntüyle... <gülüyor> Alan da hak, veren de halk Nafile yere üzülme hatun. Ah sen ne mübarek bir insansın ha efendim.